Muhterem kardeşlerim. Dünya imtihan yeri. Her yerde imtihan şartları var. İmtihanın süreci devam. Mesalide evde arkadaşlarınızla konuşurken sürekli İmtihan üzerinde, içerisindeyiz. <gülüyor> Kainatın sahibi böyle bir kural takdir etmiş. Bu kuralın dışına çıkma salamiyetimiz yok. Ne kadar güç kuvvet sahibi olsa insanlar, okyanusların kenarlarına yüksek bayramatlar kursalar, Edecek. ne zaman aynı sıkıntıyla yüzleşeceğimizi salak bulup bulamayacağımızı bilemiyoruz. Peki tarihatın sahibi ne ne? Değişmez bir kurallara bütün kullarını imtihan sürecine tabi tutmuştur. Esnafımız buyururlar ki minnet kelimesiyle Allah'ın sıkıntı anında isyan edeni birbirinden aya için acaba benim falan yerde işimden çıkıp camiye gelen kullarım minas saadeteyim Rab karşı karşı üzere özelemediler şimdi bunları bir sırayayım dediğinde o kullar yine bela rahmetiyle sürekli tece diyeseydi. O da adaletine muhafif düşmek. Günah işleyene iradesiyle beraber nerede gittiğinin yardım hesabını soracak Sıkıntılarla anında saf edene yardım makşerde cennetiyle muamele edecek. Adalet ortaya çıksın. Hiçbir hukuk devletinde bu adamın Dolayısıyla o suç işlemeden de cezaya Mustafa kırdığı onun adına bir ceza tahakkuk ettirilemez. Babası suçlu diye oğluna ceza kesilemez. Ancak suçu işlediği zaman bunlar uygun görülebilir. Cenab-ı Hak da şu dünya yerinde şu kadar bela ve imtihanın içerisinde imanımızı ve sabrımızı sınıyor. yok. O halde bu süreci doğru yönetebilmenin yollarını arama zorunluluğunuz var muhtemel kardeşlerim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Kâbe-i çeşitli bela ve sıkıntılar var. Ama bütün bu belalara rağmen sabretmişler. La ilahe illallah, hiçbir Şimdi bu imtihan sürecinde neden sabredilmiyorsunuz? Vallahi Allah bu dinini tamamlayacak. Hazıramı öten saraya kadar, saradan hazıra öte kadar Müslümanlar bir haber bir toplantıda bir iş görüşmesindesiniz. Arkadaş biliyor muyuz? Işte imtihan kemal merdivenlerinden bizi yükseklere taşıyacak. Kimisi varlıkla, kimisi yoklukla sınaracak. Fakat bundan kurtuluş yok. O halde bu imtihan